Kilise ve sinagoga gidilip gezilir mi demiş hocam izleyicimiz? Aslında kilise, sinagog, havre ve benzeri işte diğer din mensuplarının mabetlerine gitmenin Müslümana yarar sağlaması söz konusu değil ama fakat merak ile insanlar gidip görmek isteyebilirler. Bunda da bir sakınca yoktur. Nitekim Hazreti Ömer Kudüs'e e, ziyarete gittiğinde orada bir kiliseye girmişti. E, hatta namaz vakti geldiğinde orada namaz kılmasını teklif etmişlerdi. Sonra da e, kılar, e, kılacak gibi olmuştu, böyle kılmaya niyetlenmişti ama sonra vazgeçmişti. Niçin kılmak istemiyorsunuz diye sorduklarına e, Müslümanla bakarsınız ben burada namaz kıldım diye burayı elinizden alırlar belki sonra deyip onların mabetlerinden de mahrum kalmamaları için orada namaz kılmaktan vazgeçmişti. Erham yani isteyen tabii ki orada neler olup bitiyor, efendim orası nasıl bir yer gibi bir öğrenme maksadıyla giderse bunda da bir sakınca olmaz tabii ki. Evet